Şimdi bugün işte an konu bilinçte doğar diyoruz. Aslında burada bayağı bu e, geniş birkaç ayrık konudan geçeceğiz. bir doğa, doğa bilimle olarak bizim bilinçle ne gibi soruda olabilir? Sanki sorunsuz ilerleyen bir gibi görüne aslında. sonra bu sorunu çözmek için bilinç doğasına dair eee bazı alanlara girmek gerekiyor ve o alanlarda <gülüyor> insanın evriminde bilincin gelişimi ve hayvanların bilincinin nasıl olduğu konularına geleceğiz. İlerken de biraz bilim tariflerine geleceğiz. Örneğin sonra Erkinç Hocam'ın anlatacağı konuya dair farklı bir şey olacak diye olacak. Benim şu an şey aslında zaman bir saat içinde nasıl bir ders. Yalnız dün Aziz'in söyledikleri, yani şu hocamın e, değindiği bazı konular, bugün de e, Aziz'in değindiği konular işin bayağı kolaylaştırdı. E, bu da çok iyi bir işaret çünkü gecikti sınırlardan e, sorulan sorular verilen cevaplar ve bütün kalbinde konuşabiliyor demekti. Gerçekten de zaten bu çalışmanın amacı da var. Yani herkes ayrı ayrı konuşup kendi başına bir şeyler söylememiş olacak oluyor teknolojik bir Bence zaten şu anda e, ihtiyacımız olan şey de bu. Yani doğa bilimleri, yani de doğa bilimleri değil, bütün bilim, bilim perseter, teknik bilimler artık hepsi e, son birkaç yüzyıl içerisinde büyük bir e, uzmanlaşmaya gitti. Her alan kendi alanında her dal e, çok ilerledi. Bilgisini çok geliştirdi. Ama e, bu arada anlam biraz yok olmaya başladı. Yani işte eskiden biliyorsunuz e, bilim adamları aynı zamanda, tabii <gülüyor> yani aynı zamanda hatta sanatçıydı belki. Doğayı anlamak bir bütün olarak ele alınıyordu. Oysa e, işte Newton fiziğiyle başlayan çeşitler şey ki bu. Sonra her alan kendi e, bir şey ile kendi yolda, tesisde, fizik, kimya, biyoloji kendi başına yürümeye başladı. Bu çok büyük birime kazandırdı. Büyük bir şey değil aslında. Yani binlerce yıldır çok fazla ilerilemeyen düşünce tarihini çok hızlı bir ilmeyle daha önce hiç edemeyeceğimiz noktalara getirdi. Yalnız gelinen noktada şöyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Her disiplin kendi geldiği noktada bir tıkanmayla karşı karşıya ve bunun sorununu, bunun çözümünü kendi alanda <gülüyor> arayış sürecinde kısa dönemde uygulamıyor. Yani işte bir matematik sorusuna bakarsanız, keşif midir, icat midir, e, yüzlerce yıldır, sapsızdır, bir adım daha ilerle gitmesi de bence mümkün değil. Aynı şekilde felsefeye dair sorular, felsefesi, bugün işte azim, e, bence çok güzel bir yaklaşım ortaya koyduğu sorular. O soruları ortaya koyduktan sonra çözümünü artık felsefe dışından aramak gerekiyor. Felsefe dışından gideceğimiz yerler, inhali kısır döngünün içerisine girecektir. E, fizik için de öyle. Belki dediğim gibi, bu konuda en sorumsuz bilim olarak bilinir. Ee, evrenin en temel yapı taşlarını kendi başına çözmeye çalışan, çözen bu konuda çok e, başarılı kuramlar üreten bir bilim. Ama e, röntgenite ve quantum kuramıyla artık olayı anlamak konusunda kendi sınırlarına gelmiş durumda. Bunu göstermeye çalıştık, ee, işte buna, e, buna örnekler vermeye çalışacağım. Ve bu sorunun çözümünün fiziğin içinde değil, dışında olduğunu e, göstermek için de ee, zihnin gelişimine dair e, teorileri incelememiz gerektiğini ve bu süreç içerisinde, zihnin gelişimleri içerisinde şu anki sınırlarımızın ne olduğunu kavrayabileceğimizi, göreceğimizi umuyorum. Şimdi ben şöyle bir şeyim açızdım ama zaten Aziz Mustafa Ali e, bundan söz etti. Dolayısıyla çok <gülüyor> uzun konuşmama gerek yok. Yani bir doğa bilimi açısından, hoks ve düşüncesi olarak e, söz Ama genel olarak bilimin şeyi budur. Bilim nedir? bütün evreni e, çözmeye çalışan, bütün evrene dair yasaları bulmaya çalışan e, bir disiplin. E, bir faaliyet genel olarak. İşte, i̇nsan da o elin bir parçası. İnsan e, bilince sahip olan bir varlık. Diğer varlıkların bilinci varlıkları yok mudur? Bu biraz tartışmalı ama en azından insan için bunu kesinlikle söyleyebiliriz. İnsanda bir beyni var, bir de Alper anlattı uzun uzun. O beyinle bilinç arasında ya da yalnızca beyin geçsin sistemle bilinç arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz. O ilişki birbir midir? Yani sanki birebir bir ilişki gibi görünüyor. Yani beynin olduğu yerde, sistemin olduğu yerde bilinç vardır gibi görünüyor. Ama kapsamın bulunmasında olmadığını Alper muhtemelen yarın söyleyecektir. Neuropenimoloji dersinde. Yani en azından bir görüşe göre olmadığını, bir görüşe göre yalnızca böyle. Ama önemli olan şu, bir evren var, evrende insan yaşıyor, insanın beyni var, kişinin de sistemi var. Ve bu beynin ve sinir sistemi bilinçlerine bir şey veriyor. Buradan baktığımız zaman bilinç dediğimiz şey, evrenin bir parçası, ufak bir parçası, yani uçsuz bucaksız evren içerisinde, işte, küçük bir gezegen olan dünyada, belli bir zaman diliminde yaşamış olan insanların vücutlarında, sinir sistemlerinde gelişen, bir şey, yani evrenin ufak bir parçası bilinç dediğimiz şey, bu bakış açısına göre. <gülüyor> Tersinden bakabiliriz. Bilim adamları çok fazla tersine bakmazlar ama felsefeciler bu konuda buradan bakmaya çok daha eminler. Aslında, ee, tamam, belki bu bilimsel bakış açısına göre e, bilinç evrenin ufak parçası ama bilin dediğimiz şey, şey zaten bilinç. Yani bir taş, bir ot, bir taş, bir taş, bir ot... E, cansız herhangi bir varlık, toprak böyle bir evrenin varlığından varlığını formüle etmiyor. O, var, o evrenin yasalarını bulmaya çalışmıyor. Öyle baktığınız zaman aslında bilinçli bir e, yaratık var. Daha bilinç diye bir şey var. O bilinç duygusal bir dünyaya sahip insan olarak sanat üretiyor. Kültür üretiyor her türlü. Ve bilim de üretiyor. Bunun yanında bir sürü hayatın yanında. Kendisinin kendi hayatını düşünürsek bir canlı olarak dilim de bizim o yaşantımızın küçük bir parçası. Ve bütün bu bilimin ortaya çıkarttığı evren, evren modeli, o evrenin şöyle göstereyim. Yani şurası, bütün o evren aslında bilince bir alt kümesi gibi düşünülür Alt kümlesi sözü çok doğru olmasa da yani sonuçta buradan kaynaklanan bilinçten kaynaklanan bir şey. <gülüyor> Şimdi bir bunu söylerseniz ya da işte herhangi bir temel bir eğitim almış bir mühendisliğe diyecektir ki ya olabilir ama bunun bir önemi yok. Ya sonuçta dışarıda bir nesne doğa var. Biz de o nesnene doğaya ait yasaları buluyoruz. Bunlar bizden bağımsız. Bur ben bulsam da bunları ben bulsam da eğer bir aklı varsa maymun da bulsa ya da dış uzaydan gelen herhangi bir yaratık da bulsam aynı doğa yasalarını bulacaklar. Çünkü bunlar nesne benden bağımsız, benimle ilgisi olmayan şeyler. İşte yalnız zamanın Burada başladığını söyleyebilirim kendi Şimdi burada kalın harflerle yazdığım kaç cümle var, önerve var. E, bu bilimsel düşünce diyeceğimiz, binaresiz de işte, Hobbes'in e, düşüncesi dediği Aziz'in düşüncenin doğruluğu zaten kendi yanlışlığını da getiriyor bu çünkü bilin sistemini gerçekten, şey, e, beyin gerçekten sinir sistemini görüntüyseler. E, değişik sinir sistemlerinin aynı bilinci atacağını nereden ortaya düşünebiliriz? Bir e, hayvanın, bir maymunun, e, bir kuşun e, algıladığı dünya bizimkiyle aynı mıdır? Ne kadar aynıdır? Yani bu sorular çok fazla işte e, onlarla iletişime geçemeyeceğimiz için bilemeyeceğini düşünebiliriz. Ama e, temel olarak ee, şunu düşünmek yarar var. Eğer sinir dediğimiz şeyden çıkıyorsa bütün bu evren tahayyülü o sinir kendi yapısıyla organik bir bahçesinde olmak zorunda. Değişik bir sinir sistemine sahipse veya sistem olmayan başka bir bilişim, cognition e, sahibi bir yaratık varsa onun algıladığı evren ve dolayısıyla onun e, yarattığı kavramlar o kavramlara ürettiği bilim farklı bilim olacaktır. Çünkü bilim dediğimiz şey, bilimin kullandığı dilden e, bağımsız olamaz. Ben e, fizikte, fizik esanı formüle ederken zaman ve uzay diye bir şey olmadan yapamıyorum. Zaman ve uzay denen şey de, benim bilincimin kavramları. Benim bütün o evren tasarımı uzay ve zamandan kaynaklanıyor. Her şeyden önce ve maddeden kaynaklanıyor. Hüsnü Hoca dedi ki, e, bir mekana konumlandırılmayan nesne varlığını bir mekana konumlandırdığı zaman, oluşturur dedi. Evet, aslında bilim için de böyle, saat için değil. Biz bir maddi, maddi bir varlığı ancak bir uzaya yerleştirdiğimiz anda onu varlık olarak, nesne olarak görmeye başlıyoruz. Peki uzay dediğimiz şey nedir? Gerçekten dışarıda bizden bağımsız olarak var olan bir şey midir? Onun üzerine düşünceğiz. <gülüyor> Şunları okuyayım, belki daha ee, gözümü koruyayım zihinlere koymuş Bilim dış dünyada bulurken uzay, zaman, madde sayı gibi zihnimize, zihinsel araçları kullanır. Bu zihinsel araçlar bu <gülüyor> organizma evrim hayatta kalmak için çevresiyle mücadele sürecinde kendisi bu zihinsel araçları kendi icat etmiştir. Yani e, bir evrim süreci var ortada ve bu evrim sürecinde çok değişik organlar gelişmiş durumda. Bunun gelişiyor, kulak gelişiyor, <gülüyor> ciğerler gelişiyor, kalp gelişiyor. Ve bunların biz doğa yasası olduğunu düşünmüyoruz. Doğaya bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bu süreç içerisinde zihin diye bir şeyleri icat ediyor. Organizm kendi kendine ya da eğrim diye. Ee, bu zihinsel araçlar da tüm de bu eğrim sürecinin bir e, sonucu. Uzay dediğimiz şey, sayı dediğimiz şey, organizman aynen e, kulak, bunun renk gibi işte e, icat ettiği kavramlardan bir tanesi. Yani dış dünyaya bakıyoruz, orada renkler görüyoruz. Değişik nesnelerden ayırabildiğimiz şey aslında o, nesne, o renklerden kaynaklanıyor. Peki, o renkleri, <gülüyor> e, o renkler dışarıda olan şeyler mi? Ya da sesler. Değiller, hepsi aslında bizim bilincimizin ürünleri. Hı. Dış dünyadan gelen ışıkları, görsel bilgiyi anlamlandırabilmek için renk diye bir şey üretmiş durumda. Değilmiş süreçlik diye Aynı şekilde <gülüyor> dış dünyadan gelen bilgiyi kahramsallaştırabilmek için de uzay ve zaman gibi, madde gibi kavramlar üretmiş durumda. Şu e, çok emin olmadığım bir şey ama biraz sonra anlatacağım 3. yarışlarında e, böyle olması çok büyük ihtimal. Bu kavramlar, uzay <gülüyor> zaman gibi kavramlar aynen dil gibi. Dilden biraz sonra söz edeceğiz. Dil yeteneği insanda var. E, ama çevresel bir uyarım gerekiyor onun gelişmesi için. Dil soğandan öğrenilen kültürel bir şey değil. Ee, i̇nsan o yetenekle doğduktan sonra iki yaşından itibaren çevresinden duyduğu konuşmaları e, kullanarak dil yetenğini, dili öğreniyor, dili geliştiriyor. Yani bir doğuştan yetenek var, o doğuştan yetenek tetiklenmesi gereken dış çevresel bilgi var. Aslında e, insanın birçok yeteneği için bu geçerli. Ben uzay zaman gibi kavramların da madde gibi kavramlarında böyle olduğunu düşünüyorum. Bunlar tartışabiliriz. Değişik bir dizimle, arkadaşlarla belki bunları daha derinlemesine konuşabiliriz. Bunlar da insanın işte çevresiyle ikileşim sırasında uzay düşüncesi yerleşiyor, zaman düşüncesi kavrayışı yerleşiyor. O uzay ve zamanda var olan madde kavrayışı yerleşiyor ve bütün bunların sonucunda bir dış dünya oluşturuyor kafasında insan. Bu etmiştir. deyince sanki son söylediğinizde aynı şey değilmiş gibi anlaşıldı bunun yani için uzay zaman kavramlarından bir icat etmiş evet. şöyle bir şey gibi lan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu önceden kurgu ya yani. <gülüyor> kesinlikle anlaştınız <gülüyor> <gülüyor> akşam konuşmuştuk mesela <gülüyor> bahsetmen planlı bir eylem değil. <gülüyor> i̇şte, Evrim mekanizmaları içerisinde yani nasıl işte kanatlar gelişiyorsa doğal mekanizmalarda adaptasyonla, evrimine bu e, şekilde işte zihin de gelişiyor. Yani icat etmek zannedip dışarıda bilinçli varlık var işte e, o yapıyor, planlıyor anlamında değil. Şimdi tabi bu doğrudan doğruya zihin tersebesinin temel ikilemiyle ilgili. Madde mi önce gelir bilinç mi önce gelir? sorusuyla doğrudan bağlantılı. Ben buna x'in de bütün işte geçen çalışmaları konuştuğumuz sık sık tekrar görürüm tekrar tekrar. Ee, gerçek derin problemlerin e, tek bir yanıtı yoktur. İşte, i̇şte madde dalga mıdır, Tanecikmiş, tanecik midir? tanecik Dalga derseniz de o birçok şeyi açıklar ama bir yerde tıkanır. Tarih dersinde de birçok şey açıklar ama bir yerde evet, titrer. Evet. İşte e, matematik icat mıdır yoksa e, keşif midir? Yani dışarıda doğada bir matematik var da biz onu keşfetiyoruz yoksa insanlar kendileri mi icat ediyorlar sayıları şunları buna. O da aynı şekilde. Daha sonra <gülüyor> i̇şte doğada ne var? Doğada süreklilik mi vardır yoksa diskrit analog mu sayısal mı gibi işte e, başlayalım. Bütün bu soruların tek bir yanıtı yok. Bütün soruların e, gerçeklik daha doğrusu gerçekliği ifade etmek için bizim bulabildiğimiz kavramlar bunlar. Biz say, e, işte dalga gibi bir şey kavrayabiliyoruz zihnimizde, e, tanecik diye bir şey kavrayabiliyoruz. Ama doğa bu dalgaşık ve tanecik şey dalga ve tanecik kavramlarına sığmaktan daha farklı bir şey. Bizim kavramlarımız onun belirli noktaları oturuyor, yere kadar açıklıyor, ama sonrasını açıklayamıyor. O yüzden karşı kavram değildir aslında. İteralizm-materializm sorunu da aynı şey olduğunu düşünüyorum. Yani madde mi önce gelir, zihin mi önce gelir, bilinç önce gelir diye sorduğumuzda ikisi de doğru. Bir, evet madde önce gelir çünkü bir e evren sürecinde birinci oluşturan şey maddedir. Öbür taraftan, yani ontolojik olarak evet madde önce gelir ama diğer taraftan da bilinç önce gelir çünkü bizim dış dünya dediğimiz, madde dediğimiz, öyle aldırıldığımız şey tamamen bizim kendi bilincimizin ürünü. Gerçek dış dünyaya karşı aslında körüz. Yani gerçek dış dünya nasıl bir şeydir? Sorusun cevabını bizim şu anda anlamamız mümkün değil. Yani belki işte bir körün, doğuştan kör bir insanın e, renkte de ne kadar mümkün değilse bizim de şeyi anlamamız, e, gerçek dış dünya gerçek halde anlamamız mümkün değil. <gülüyor> biyolojik yani, slayt e, bir set santre hayır şey, eee içlerinde yani, e, yani ben eee e, yani seyiniz düşündüğümü söyleyebilirim. ama aslında yakın dönem akıl felsefesinin özellikle düşünce deneyi olaraktan öne ön sürüş bakarsak, e, hiç olmazsa e, yani epistemoloji Kısım yani mı yanlışlayabileceklerini düşünen tansiyonistler olduğunu da belki de söylemek lazım. Çünkü bu konuda da genelde zaten ortaya sürilen düşünceleri yani bizim modern zom dediğimiz şeyler yani bütün özellikleri aynı, tek eksik olan öyle bilinç bu yüzden de bütün aslında ee, mantıksal yani akli yeteneklere sahipler, aynı matematik esaslarını bilebilirler. Aynı şekilde aynı oluşumlara ama hiçbir şekilde bilince sahip değiller. Yani bu bir düşünceden. Yani ki de herhangi bir olguyu üzerine bir tartışma yapacağız, konuşma öyle falan. E, Ağaçtan bakıldığı zaman aslında yani önce gelme ee, olasılığının olamayabileceğini gösterdiği düşünülen düşünce deneyi evet. ama... yani de var. Gerçek anlamda aslında belki burada zaten bu ontolojik sorun olduğu için, sorun olduğu için o cevap daha önemli. O yüzden gerçekten madde önce geliyor. Ama maddenin bilince sahip canlılar o maddeyi kavramı konusunda yeterizlikten ötürü aldıkları dünyayı, zihinlerde oluşturduğu o dünyayı gerçek dış dünyayla özdeşleştirmeyin eğiliminde bulunuluyor. Bu anlamda da evet algıladığımız dünya ee, dış dünya değil ve sizin gerçek dünya diye gördüğünüz şey zihnin ürünüdür. Açık dışı dünya derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Gerçek, yani. gerçek dış dünya. Dış dünya. Ha. <gülüyor> hani. Ha. Ha. Bizim... Dışı gibi. Hayır. Ha. Şimdi burada e, bu dördüncü çalıştay buradaki önceki çalıştayların e, konumu dersleri oldu? Kuantum derslerinin atla hayale sığmayan e, mikro evrenin olgularından İşte Herkes şaşırdı haklı olarak. Ve şu soruyu sordu. E, nasıl oluyor bu? E, nasıl dedik yani şeydir. Valla işte, doğa böyle davranıyor bilmiyoruz diye. <gülüyor> en heyecanlı yeri attık. <gülüyor> bu kez buna bir nebde olsun yamık verebileceğimizi düşünüyorum. Yani niye öyle oluyor sorusu. Daha doğrusu böyle olması çok da garip değil, e, ismini yandırabileceğini düşünüyorum. Ee, biraz sonra e, sürede şeyler şeyde açıklamayla. Şimdi bu karşılaştığımız sorun ne? Ee, gördüğümüz nesnelerin bir gerçeklik bir şeyi var. Yani ben işte şurada bilgisayar, masayı işte hepinizi görüyorum ve siz gerçeksiniz. Üç boyutlu uzayda karşında duruyorsunuz. Bu gerçeklik algısını veren şey, e, sizlerden gelen e, algının benim gerçeklik şeyin tatmin edecek düzeyde olması. Ee, ben ne yapabilirim işte bir mikroskopla e, diyelim ki şu kumaş parçasını incelediğim zaman bunun daha detaylarını görebilirim. Sadece detaylarını gördüğüm zaman o da aynı gerçeklik ismini verir. Dikkat ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Aslında birazdan sonraki göreceğimiz videolamda daha iyi daha iyi gösterecek. Yani tamam yani ben bazı şeyleri gözde göremeyebilirim. Yani gözde görme bana gerçeklik ismini yandırıyor. Gözde göremediğim şeyleri de yaptığım bir takım mesela mikroskopla o aynı gerçeklik hissini oluşturacak şekilde görebilirim. Ben gözle göremediğim bir tek yüzde organizmayı bir mikroskopla görebilirim. Ve aynı gerçeklik hissini orada yaratır bende. O gerçektir. Yani orada hiçbir sorun yok. Ben bunu yetişece büyütebilirim. Şöyle bir sorun var ki, panfum ölçeğine geldiğimizde bu gerçekliksisi kayboluyor. Peki nasıl kayboluyor? Şöyle bir sorun var. Ben bir şey görmek için ondan bana ışık gelmesi gerektiğini biliyorum. E, dolayısıyla e, ona bir ışık gönderiyorum. O gönderilen ışığın yansıması benim gözüme düştüğü anda o gerçeklik hissi oluşmaya başlıyor. E, bunu gözün hassasiyetinin yetmediği yerde mikroskopla yapıyorum. Mikroskop o az sayıda ışığı çoğaltarak e, benim gözüme getiriyor ve gözün algılayıcılığına getiriyor. Yalnız şöyle bir sorun var. Ben bunu ışıkta görüyorum. Işık da fotonlardan taneciklerden oluşuyor. En azından modelimiz öyle. Ee, ve ben e, benim gönderdiğim ışında bir dalga boyu var. Genellikle işte görünür dalga boyu 4000 nanometre, 700 nanometre arasında. Eğer gö ışığı gönderdiğim cismin boyutu benim gönderdiğim ışığın dalga boyundan daha küçükse artık o görüntü Ondan yansıma tam olmamaya başlıyor. Dolayısıyla 400-700 nanomette, diyelim ki 400 nanomette çalışıyorum, ben morlu ışta çalıştığım işim. 200 nanometre boyutlarında bir cisme gönderdiğim zaman o ışırı ben ondan yansımamaya başlıyor, karşı geçmeye başlıyor. Ya yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Diyelim bu duvardaki takım ufak püpler var, yani şöyle küçük bir birkaç saatim boyutlanık kütürler olsun, o piyutları ben görmek istiyorum. Basketbol topunu gönderirsem o piyutları görmez, sanki düzmüş gibi gibi var Ancak o piyutlardan daha küçük boyutlu bir top göndereceğim ki ona. Yansıma o piyutlere neden gelecek ve saçılacak, dolayısıyla o noktadaki piyutları alabileceğim. Bu da aynı şekilde eğer boyutlar e, ben benim ışık gönderdiğim için dalga boyunun e, büyüklüğü inceleyeceğim nesneden daha küçük olması lazım, daha küçük toplar göndermem lazım ışığın e, dalga boyu mu belirliyor algıladığımız dünyanın biçimini? ışığın dalga boyu mu belirliyor o algıladığımız dünyanın biçimini? Hayır. Işığın dalga boyu beliremiyor. Işığın gözümüze gelmesi belirliyor ama ışığın gözümüze gelmesi için de ışığın dalga boyuyla e, baktığımız cismin uzunluğu arasındaki ilişkileri yani. <gülüyor> eğer ışığın dalga boyu e, daha büyük ise e, bakmayacağımız cisminden artık o görüntü banıtaşmaya başlıyor. ona difraksiyon limit kırınım e, sınırı deniyor. E, bu durumda demek ki 200 nanometreden daha küçük şey şeyden nanometreden daha küçük cisimlerdeki cisimleri artık göremiyoruz istediğim gibi. X ışınları kullanabiliriz daha küçük dalga boyutlu şeyleri. Onları göremem ama <gülüyor> devam edip Ondan gelen yansımaları bir şekilde işte koyuluk, açıklık şeklinde eee belirleyebiliriz. Hani röntgen çektiriyoruz bir ışınlarını göremesek de röntgen e, vefasında bir <gülüyor> aydınlık oluşuyor ve biz yine bir görüntü elde ediyoruz. Yani burada şöyle bir sorun var. Bu atom boyutu angstrom düzeyinde, birkaç angstrom. Yani bu şüremekte 400 nm'nin yaklaşık 4000'de biri. O kadar büyük dalga boyunda bir ışık gönderirsem ben, bu kadar atomun yakısı bozuldu zaten. Yani o kadar, çünkü e, dalga boyunun küçük olması demek, Frekansın e, büyük olması demek, enerjinin çok büyük olması demek ve ben o düzeyde şeyde, enerjili şeylerle, ışıkla atomu bombardıman ettiğim anda onu ışık tuttuğum anda o neyoksi bozuluyor. Dolayısıyla ben onu yine göremiyorum. Demek ki öyle bir sorunla karşı söz ki, bir limitten sonrasını benim gerçeklik aldım, oluşacak şekilde görmem mümkün değil, hayal etmem mümkün değil. İşte bu an işte başladığı sorunların başladığı yer burası. Yani bir yerden sonra benim gerçek algımı tatmin etmem mümkün değil. Onun yerine ne yapabilirim? Bir takım deneyler, şeyler yaparım. Bak, dolaylı yollar yaparım. İşte o dolaylı yollarla ölçüler yapabiliyoruz. onlar detayına girmeme gerek yok. Orada hani gerçekten göremedim. işte şu nesne gibi, bir hücre gibi e, işte çevre nesneler gibi gerçekten görüp işte böyledir, bu şekildedir diyemedim. ama dolaylı yollarla incelemek zorunda kaldığın bir dünya var. Şu an Orada yaptığım deneylerde işte şöyle şeylerle karşılaşıyorum. İşte dalga parçacık ikilemi. Bir test yapıyorum onu algılamak için. Orada dalga gibi davranıyor. Başka bir test yapıyorum. Tanecik gibi davranıyor. Daha önemlisi, çok daha önemlisi ben oradaki atomların, elektronların uzay zamanda oldukları var olduklarını varsayımını bu yaptığım anda yaptığım deneyler çelişiyor. Bu çok net. Yani uzay zamanda onlar hareket ediyorlar. Her anda belli bir yerdedirler. Bir sonraki anda aynı yerde başka bir yerdedirler. Dolayısıyla her andaki konumları bellidir onların. Ben bilmesem bile bellidir. Varsayımını yaptığım anda çelişkiye düşüyor. İşte o zamanda benim gerçeklik şeyimle, fikrimle insan olarak mikrolerindeki atomların varlığı çelişmeye başlıyor. Oradan itibaren artık Acaba onlar gerçek mi değil mi? Quant programı ve gerçeklik sorunları burada başlıyor. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Ben şimdi bunu daha iyi anlamamız için iki tane video var. Onları göstereceğim. İşte bir Hızlandıracağım biraz. Burda Budak hızlı olmasın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın gittikçe burda aklaşıyoruz. Aslında burada göstermek istediğim bir şey var. Bu yalnızca kullanımlı programıyla ilgili değil, mikrolemle ilgili bir şey değil. Büyük ölçe gittiğiniz zaman da öyle. Bir de yavaş yavaş kalkıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Orada işte uzaydan da ağrılamaya <gülüyor> Yani evrendeki yerimizi anlatmak için yapılmış bir video bu ama. Şimdi bakın artık e, uzaklaştık. O dünyada yaşadığımız, çevremizdeki her şeyin gerçek olduğu yerden daha şeyden uzay borçluğuna gittik. Oradan bakıyoruz. Biraz daha ilerleyelim. istem işte yeniceğiz. Ben bir bulutları dersek. Ha buraya kadar geldiğimiz varsayalım. artık burada milyonlarca galaksi. Bunlar her biri bir galaksi şunlar. Yani yıldız falan değil. O her bir milyonlar yıldız içeren yani bir galaksi. Daha, Daha Samayi da bana. Samayi yolundan çıktık. Daha Samayi yolundan çıktık. Daha Samayi yolundan çıktık. Sen çıkmıştın. Şunlar biraz galaksiyeldi. Şunlar biraz. sorun yok gibi. İşte bir uzay, boş uzay görüyoruz gibi. Yani biz Hı. bir sarmal görüyoruz. Yani, sarmal evet. sonuçta yani buradan baktığımız zaman sanki e, şu, biz gerçeklik aldığımızda ilgili bir sorun yok gibi. Oysa kralikleri kuramından biliyoruz ki, şu uzay bu uzay. Yani biz burada dümdüz bir şey görüyoruz ama orada bir tane üçgen çizmeler yani şurada. Bunlar içerisinde toplam 180 değil. Yani benim kafamda canlandırdığım şu uzay ile gerçek uzay dediğimden farklı. Gerçek uzay eğri. O ben burada ancak yüz uzay canlandırabiliyorum. Aynı zamanda işte şu nokta arasında 10 üzeri 23 metre diyor diye. iki tane nokta arasında ee, ve bu bu iki arasındaki <gülüyor> mesafe 10 milyon ışık yılı diyor. Ama ben ışık hızına yakın bir hızla gidersem o 10 milyon ışık yılını 10 saniyede de alabilirim. Yani zaman kavramı, uzay kavramı tümüyle alt olmuş durumda. Yani tamam görselikte bir sorun yok ama o edindiğim uzay ve zaman kavramları aslında burada işlemiyor. Geçen uzay ve zaman çalıştığında bunları uzun uzun süretmiştik. Şimdi iler, öbür tarafa gidelim. Yani demek istediğim yalnızca mikro evrende bir sorun. E, makro evrende de. Yani yaşadığımız boyutların üzerine çıktığımız zamanda aynı var olan kavramlarımızın olduğu gibi işlemesi durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada da küçüğe iniyoruz. Şimdi bir mikroskop gibi görünüyor değil mi? Gittikçe büyütüyor. Büyütüyor. Gerçekten de mikroskopla aynen bu görüntü elde edebiliriz. Şimdi derinin içine girdik. Bunu da elde edebiliriz. Bir mikroskopla. Bunlar hepsi elde edilebilir, yapılabilir yani. Bunlardan, bu da artık bir hücre var burada. Şimdi burlardan itibaren artık, ha, itibaren artık bir ile başlıyor. Bakın, şurada yıltıralım. Böyle bir şey yok. <gülüyor> bu bir model artık. Buraya kadar gerçekten bir <gülüyor> kossonunda işte görebileceğiniz şeylerdi. Bundan sonrakiler modeller. Elle yapılmış modeller. Bakın, devam edelim. Yani gerçek bir, böyle bir görüntü yok artık bu şeyler. Elle yapmamız mümkün değil. Çünkü bu uzayda bu, resimler hala. Bakın bunlar atomlar. Atomların içinde, bakın atomları böyle titreşen şeyler olarak gösterdi. Yani böyle şey, net bir şey olmadığını göstermek için titreşen şeyler olarak gösterdi. Bunu kapatıyorum şimdi. Şimdi çok benzer bir video var, onu göstereyim. Bunun aynı şeye Bu da benzer bir işi, işte bir su damlası üzerinden yapıyor. Burada bir su damlası buldum, onu büyütüyor. İşte üzerinde içine giriyor. Evet. Yüce Sırıs'ın çevresindeki yapılar. İşte Sırlıca. Şimdi burada yine, şey, yine başladı sahnikarlık. Bunlar gerçek değil. Bakın, biraz önceki şey deşen şeyler diye göstermiştik. Bunlar ne yaptı? <gülüyor> Katı toplar gibi göstermeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> model et, o da başka bir şekilde modelleyecek. Çünkü bizim modelleyebileceğimiz bir şey yok artık orada. Bizim modellememiz, daha doğrusu kavrayabilmemiz için bir uzay zaman, yani uzay içerisinde yerleştirebileceğimiz yapılar yok Peki nasıl olacak o zaman bu? <gülüyor> Bunu anlamak için, yani bu kuantum kuramındaki işte, 1925 dersek, 85 yıl geçmiş ve 85 yılda bilim o kadar çok ilerledi ki, ama kuantum programın temel sorunları felsevi sorunlar hakkında ilerleme neredeyse yok. Birçok ortaya ortayışı, çok dünyalar falan filan ama bunların hep çok bir anlamı yok. Ee, gidebildiği bir yerde yok. Çünkü sorunu orada, çözüm oradan olmak gerekiyor. Fiziği yapan biz bilinmiş insanlarız ve bizim kavramlarımız e, fizik yasalarını kullanırken, yaparken kullandığımız şeyler. O kavramları ancak e, üzerime düşünmemiz gerekiyor. Yani bilincin doğası üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bilinç nasıl bir şeydir? Bana bakmamız gerekiyor. Peki bilincin doğası nasıl inceleyebiliriz? Bir felsefeye <gülüyor> inceleyebiliriz. Yani felsefe nedir? Bilinç kendi kendisi üzerine üzerine düşünerek bunu anlamaya çalışabiliriz. İçeriden bir bakış bu sonuçta. Bu konu, bunu yaparak çok fazla e, veri elde etmek mümkün. Felsefende bu konuda çok büyük, büyük bir liyat var, gerçekten çok değerli. Ama e, bunun bir sınırı var. Dışarıdan bakamadığınız sürece bir şeye, kutup içinde e, gezindiğiniz sürece mutlaka göremediğiniz, tam kavrayamadığınız şeyler olacaktır. İşte bugün mesela şeyin e, Aziz'in sabah konuşmasında ben kendim yorum şeyi çok güzel ortaya koydu sorunu. Ama çözerken çözmeyi yetersizlik içerisinde yapmaya çalıştık için orada e, benzer aşmağa düşmek zorunda diye düşünüyorum. İkinci şey nedir? E, diğeri, e, madem beyinden kaynaklanırız, sene sistemler kaynaklanıyor bu sorun, o zaman sene sisteminin nasıl bilinci oluşturuluruna bakalım. İşte bunu e, ben Alper anlattı, yarın da anlatacak. Yarın da anlatacak. Yani bu baş başına git bir şey alanı araştırmalarını. Ben hala burada şöyle bir sorun var. Ee, Beynin fiziksel biyokimyasal yapısıyla bilinç arasında nedense ilişkiler kuramıyoruz? Korelasyon dediği şey işte. Şu bir beyninde faaliyetler gördüğünüz zaman şu tür yaşanıyor diye bir takım çalışıyoruz. Hala o gerçek ilişki, gerçek bağıntı, hangi durumda bilinç ortaya çıkıyor, nereden ortaya çıkıyor gibi sorunları şey yapmaktan çok uzağız. Bir diğer yöntem ise, yani benim burada 77. yıl çalışacağım yöntem, birinciyi eğrim sürecini incelemek. Bir şeyi anlamanın en iyi yollarından bir tanesi, onun girişim sürecine bakmak. Tarih de öyledir. Yani şu anda bir olgu olduğu sefer diyelim, işte Filistin sorununa bugün bakarsanız, bugün olan tipleri bakarsanız hiçbir şey anlamazsınız. Onun 150 yıllık tarih içerisinde bakarsanız ancak evet, bugün olayı bir şekilde kavramak, anlamak mümkün. Bugün bilincin geldiği yeri de anlayabilmek için, şu anda bilincinizin şu an durumuna bakarak e, tam olarak çözümleyebiliriz. Bunun yerine bu aşamaya gelene kadar hangi aşamalardan bilinç bilinç olana kadar hangi aşamalardan geçmiş, ona bakmakta yarar var. Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Fakat bu çok zor bir şey. Kolay değil. Yani incelemek inceleyeceğimiz şey bilinç ve hayvanların bilincini inceleyeceğiz ama hayvanlarla konuşma kurma imkanımız yok. Bu da işimizi çok fazla zorlaştırıyor. İkincisi, belki iletişim kurma imkanımız olan insanın soyut kelimson atalarına da zihnine bakabiliriz. İşte eee bugün biraz konuşuldu. E, homo habilis, Homo erectus onun yerine yani ders sayısı falan gibi ama onlar da soyutlanmış durumda yalnızca toprak altında bulunan bir bütün fosilleri ve kemikleri bakarak, efendim kemiklere bakarak evet, evet, bir bazı sonuçlara elde etmiş Ama yine de bu olanaklara rağmen bunun önemli bir değerli bir yöntem olduğunu <gülüyor> düşünüp nereye bula di, ona bakalım. Bir de iş. E, bu yöntemin şöyle bir önemi daha var. Şimdi geçen uzay-zaman çalıştayında belki hatırlarsınız, eğri uzayı hayal edemediğimiz için, eğri uzaya dair bir fikir edinmek için kahve içmek için iki boyutlu eğri uzaylara bakmıştık. Yani üç boyutlu biz eğri uzayda yaşıyoruz aslında. zaman boyutunu ifade edersek, üç boyutlu eğri uzayda hayal edilmesi mümkün değil. İnsan zihninin sınırı burada. Ancak üç boyutlu düz uzaycız hayal edebiliriz, ama iki boyutlu eğri uzayı hayal edebiliriz. İki boyutlu eğri uzay örneklerini aldık. Orada eğer ne anlama geldiğini, neden iki doğru arasındaki şey, en kısa yolun bir şey olmadığını, doğru olmadığını orada gördük. Sonra bir analoji yoluyla üç boyutluya çıktı çıktık ve dedik ki evet, üç boyutlu uzayda zaman böyle olabilir. Bu anlamda bir şey. Yoksa biz hiç hayal edemedik. Anlamsız bir şey olacak. Şimdi de işte biz daha yani alt seviyede bilince sahip mantığa sahip canlıları incelik. Onların e, zinse ilmekleriyle <gülüyor> Görup farkına varıp, evet, o zaman bizim de bu tür bu tür yeterliklerini olabilir gibi bir sonuca varabiliriz İsterseniz ara verebiliriz. Yok. Tamam, devam. Tamam, devam Şimdi birkaç şey. Bu aslında hayvanlarda akılda bilmiş nasıldır? Ya bu bize ne öğretebilir? Birazcık bunu Şimdi burada çok önemli bir konu var. Ee, sezgisel bilgi. Hayvanlarda çok karşılaştırılır bir şey. Mesela işte e, arıların o mükemmel e, tefek yapma şeyini kaybet edebiliriz. Bu kadar mükemmel şeyi nasıl yapabiliyorlar. İşte çok aslında e, zihinsel etnikleri yok neye kadar az olan bu canlıların bu kadar karmaşık hareketleri yapabilmeleri gerçekten çok karmaşık olan işte yuva bulmaları, yuva yapmaları ee, çiçek toplamaları falan, bütün bunları yapabilmeleri nasıl mümkün oluyor? Ee, sezgisel bilgi diye bir şey var sonuçta hayvanlarda. Hayvanlarda varsa bu bizde de olması gerekir diye düşünmek mantıklı. Yani biz kendimizi sanıyoruz ki, biz her şeyi mantığımızla görüyoruz, mantığımızla kavlıyoruz. Oysa daha boğuştan gelen sezgisel bir bilgi külü var. Örneğin, ee, yurtayı yuvaya taşıyan kızın hareketleri, yazıyordu bir kitapta. Şimdi Cumhurta e, eğer yuvadan çıktıysa bir şekilde kadın fark ediyor. Fark ettiği zaman bir yerden şöyle bir irkiliyor. Dikkatlice üzerine gidiyor. Gagasıyla iki ayağın arasına koyuyor. Onları yavaş yavaş özenli hareketlere yuvaya taşıyor. Sonra bir rahatlıyor. Söyledikler şeyine e, yuvasına oturuyor. Bu nasıl yorumluyorsunuz? <gülüyor> Sezgi dedikçe aslında içgüdü demiyor muyuz? Yani istinktinin çevresi olarak da içgüdü kullanmıyoruz. Sezgi daha böyle intuition hatta daha <gülüyor> Özellikle mesela yuvaya taşıyan e, kızın hareketi ya da yani aralığın bazı hareketleri yani çeşitliğinden biz içgüdü istinkt olarak kullanmıyoruz. Sezgi. Olabilir. Yani benim için e, kitapta sezgi de çevirmiş ama, ama o daha doğru olabilmiş. Daha doğru olabilir. Yani. İçgüdü sergili yani. yani. diyelim. Biz bunu nasıl yorumluyoruz? Bir kaz yumurtanın dışarıda olduğunu gördü, fark etti, bilinçli bir şey olarak. Sonra e, o yumurtanın e, hayatta kalmayacağından korktu, öyle bir telaşa kapıldı. Gitti oraya yumurtayı aldı, şeyine yuvasına koydu, tamam dedi rahatladı. O söyle bir şey yok. Yani kaz o yumurtayı gördükten sonra yumurta yoklarına kaldırsanız da gidiyor oraya, sanki orada yumurta varmış gibi. Kabasıyla bir şey yapıyor. İki hayvanlarsa koymuş gibi yapıyor. Oraya kadar gidiyor. acele hareketlerde oturuyor. Yani demek ki orada aslında bir farkındalık yok. Yaptığı şey e, görsel uyarılarla. Aynen üstüne örneğinde olduğu gibi, örneğin olduğu gibi, görsel uyaranlarla bir bilgi geldiği anda kas, e, bir şey içgüdüsel davranış dizisi kendinden ketti Ondan sonra o o davranış dizisini kendine e, gerçekleştirip e, şey işlerini tamamlıyor. Onun yani, evet. anlamı ortadan kalksa dahi devam, evet. devam ediyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Kızın böyle davranmasının nedeni e, yuvada yumurtanın olmaması mı yoksa yumurtanın başka bir yerde olması mı? Yumurtanın başka bir yerde olması. O zaman yumurta başka bir yerdeyse de siz yumurtayı e, ortadan, asistandan <gülüyor> çıkarıyorsunuz. Gaz neden ne var Tetikleme aldı mı? Önce tetikledi ya. Işte. Ama Aynı yani tetiği geri kontrolle yapıyor işte. Alması e yok şimdi. Kız, kız, kız. Almak yani tam yumurta düşti yere. Tam <gülüyor> olarak <derken> mi alıyorsunuz bu <gülüyor> tetikleme? Evet. Ve o sanki sancıcı yokmuş gibi böyle ağzına bir şey al, yani ayarlamıyor. <gülüyor> tam yumurta, tam yumurta açacak yani yumurtanın büktüğünde. Yani zorlanıyorum diye ya nasıl ki yani? gelimi sen sonradan soruyorsun. Ya yani şey... hissetmiyor ayakta şey duruyor. Şimdi şeyi gördüm. Tabii o işte onlar anlamıyor. Biz sanıyoruz ki Çünkü yani siz onu çok zor duruyorsunuz. Ama <gülüyor> fizik olarak anlamıyorsunuz çalışıyorum. Yani. O şimdi önemli olan şey şu. Mesela e, siz çok açsınız. Bir yiyecek gördünüz. Ne olur? Ağzınız sulanabilir, değil mi? O anda o yiyecek ortadan kaldırılsa da bu süreç başlar bir fantom Ya sonuçta bir süreci tetikleyen olaylar dizisi başladıktan anlay itibariyle o kendinden gelişiyor. Kozmonda kazın veya her, herhangi bir canlı diye canlı <gülüyor> o konuda bir şey yok. Direkt bir su farkındalığı, kontrolü yok. Önemli ahuduyu düğmeye mebastı. O süreç biraz daha sanki biraz daha uzunlarsa hmm. ben filamı kaldırsın diye kaşığı aldığım gibi yapmam böyle. böyle. ama bu sayede kaza uzun evrelerin daha geçmişte. <gülüyor> <tabii. gülüyor> Bence bir yurtayı bu şekilde sadece yurtayı taşımamış olsa ve ona ilk kez o kazakları şey yapalım çok yine aynı şeyi yapıyor ben çok detaylarını bilmiyorum denedim. De. Ee, yok genelde aslında uzman olsa de, çok iyi olurdu yani bu konuda anlatacağım işte, ben işte burada hayvanlarla anlatacağım konuda bir sonraki işte insan nelerine dair anlatacağım şeylerde çok uzman olmadığı sınırlı birkaç kaynaktan eminim bilgiler Yalnızca hani biraz önce sürettiğim bir fikre dayanak olması bakımından, onu bir yere oturtmak açısından başvurduğum bir şeyle. Aslında çok iyi olurdu. Keşke burada bir şey olsaydı. Işte hayvan gibi de olsaydı bunları size işte anlatsaydım. Şey ben şöyle bir şey düşünüyorum. O kaz da zaten o burada titri ve sonra işte anne olarak üreme bağrazı da zaten bu büyük ihtimalle öğretilmemişti. Çünkü hayvanlarda ben böyle bir şey hiç duymadım. Eve beyin olmayı öğretmek öyle kuralları yok herhalde doğuyorlar diye. İşte orada işi de var yani işi şey de var. Mesela herhangi bir kaz veya ördek yine doğduktan sonra annesini tanıyor. Bir tanıma süreci yani bir annesini diğer ördeklerden ayırmak mutluluk geçiriyor. Ondan sonra artık hep onun yani ikisi birlikte sonuçta doğuştan gelen bir yetenek var. Gülsel bir şey var, bilgi var. Evet. Bir de e, o gülsel bilginin gelişmesi için onu tetikleyecek şeyler, e, dış uyaranlar gerekiyor. <gülüyor> Mesela işte dil için aynı şey söz konusu. Eğer e, dili e, çocuğu hiç bir işte ormana götürür, kimsenin konuşmadığı bir yerde e, yetiştirirseniz, de öğrenemiyor. Bir uyaran gerekiyor. Ama öyle bir yeteneği olmadan da sırf şeyle, çevreden buydukları değil bir şeyle öğrenmiyorsunuz. O zaman kazın uyaranları çok az diyebiliriz o zaman yani işte e, onun yaşamını tehdit edecek olan şeyler kutlanmış diyebiliriz. Çünkü yumurta alındığı zaman durmuyorsa o aldığı alamıyorsa yumurta olmadığını demek ki kaz belli bir yazılımın programının içinde sadece evet. tetiklenebiliyor. Evet. Evet. Ya, iyi, ben. Ben. Bak, e, yani aslında e, yani bebeklerdeki bazı bebeklerdeki zaten refleksi eee e, anlam ve motivasyon ortadan kalktıktan sonra devam edebiliyorlar mesela ellerini e, bazen dibimizi el, yani, el, tutma bir hareketi gerçekleşiyor. Yani, Tutulacak yeri bir kal, bir yani ortadan kaldığınız zaman tutma hareketi devam ediyor. Yani insan bebeklerinde de buna benzer içgüdüsel davranışlar zaten görüyoruz. Peki. Ama anlamda mesela iki ay kusun dey yürümez. Genç yani kurt çocuklar falan kendilerinin verdiği bilen evet. şeyler ki ormanda neyi gözüküyse dört ayakla yürümeye Bu bilgi var ama hani kendi gibi iki ayakla yürüyenler gözlemlemediğinde bir de değişiklik. Yani Hı. işte aslında Hı. burada için şey, e, Alperim de belirtti yani bizim otomatik hareketler evrenin ilk aşamasında ortaya çıkmış dahiyken canlılarda var olan şeyler biz biz insan e, ya da daha gelişmiş canlılarda yavaş yavaş gözlem yeni yapıyoruz. <gülüyor> İşte ilk başta hiç çevre ikisine açık olmayan, hiç öğrenmeye çermeyen, tek başına otomatik hareketler varken, yavaş yavaş on üzerine öğrenme bilmeye başlıyor. Öğrenme ikisi kombine oluyor, birleşiyor. Daha sonra öğrenme daha baskın hale geliyor. Yani böyle biz sonuçta aslında bir arkaik özellikleri 100 bin ya da birkaç milyon yıl önceki ya da belki de 100 milyon 200 milyon yıl önceki canlıların özelliklerini hala içimizde barındırıyoruz. Dolayısıyla bizde de o çocuklardaki gibi tamamen otomatik hareketler var. Şey mesela karanlıkta hayvan göz gördüğümüz zaman verdiğimiz hissettiği reteksel Aynen. falan. Yani bu da çok içsel ve kontrol et editmiyor galiba. Reteksel zaten onlar e, daha ileri. Bu bilgiler nerede sistemlerden ortaya gelmeden hemen şey yapılıyor, işlenip Hı -hı. doğrudan tepki veriyor. Sen yani düşünme, Hı -hı. değerlendirme sürecine geçmeden. Şey o dediğiniz Hı -hı. birikim bilgi nerede saklanıyor bizde? Hı -hı. Yani beyinde yani olarak yani beynin o karmaşık Hı -hı. E, yapısı içerisinde. Şimdi kavram oluşturma, bu ilginç bir şey aslında. Tartışmaya açık. Bunlar çok net bilgiler, daha doğrusu çok net deneyler değil. Daha da ilginç ve biraz hukuk açısı olsun diye ben bunları size gösteriyorum. Yoksa böyledir, kesinlikle demiyorum. E, çünkü bu konuda deneyler açık. E, mesela işte dün Siyaveş'le falan da konuştuk kavram oluşturmak şeyinde. Şimdi kavram oluşturmak çok karmaşık, süreç ve yandı insanlarda da vardır diye düşünebiliriz. Oysa güvercinlerde ve Yunuslarda yapılan deneyler onların da kavram oluşturabildiklerini gösteriyor. Bir ölçüde. Mesela işte Yunuslar çemberi tanıyorlar. Yani onlar artık bir çember şeyi verildikten sonra çemberin işte rengi değişsin, kalınlığı değişsin, boyutları değişsin, tam çember olmasın, biraz evli olsun. Her birine çembermiş gibi bir tetki verebiliyorlar. Yani sanki Platon'un iddiaları Yunuslarda da var. Bir şeye baktığınız zaman. Ama sınırları var. Mesela bakın şöyle bir şey. İşte bu güvercinlerde yapılan ağaç deneyi. Ee, işte ağacı tanıtıyorlar bir şekilde. Eğer ağacı tanırsa bir ödülle e, ödüllendiriliyor diyelim ki, güvercin belirli bir sonucunda. Ve ağaç olan resimleri ağaç olmayan resimlerden ayrılmaya başlıyorlar. Basit gibi gelebilir ama şu dört resimine bakarsak, bunların ikisinde ağaç var, ikisinde ağaç yok. Olay bir şey değil. Yani gerçekten yani dünyada işte hiç bir ağaç bir binanız değil. Yani bu çok karmaşık bir şey de. Burada ve burada ağaç olduğunu, şu ikisinde olmadığını bir güvercin anlaması çok basalay değil. Demek ki o kavram oluşlar yeteneği de bir şekilde içgüdüsel kökene sahip. Ama mesela bunu ağaçlarda bu deneylerde başarılı oluyor güvercinler. Ee, i̇şte insan yüzlerinde başarılı oluyor. Değişik insan yüzlerini tanıyabiliyorlar bir ikladesine başarılı oluyor. Yani belli bir yüzdesini tanıyorlar. <gülüyor> ama bardakları yapamıyorlar yani. Bardağı tanımak konusunda e, başarılı olamıyorlar. Demek ki bardak ideası yok yani şeyden. İmajından yani. <gülüyor> yani, yani o şeyden. Biliyorum onu çok kısa bir parantez geçeyim mi? Yoksa ee şimdi, e, böyle e, yani pivot bilişim çalıştığımız zaman bu eee yani, e, yani hayır bilişim e, Çalışıldığında karşıe karşısına çıkan, çıkan her çok temel bir sorun var. Bu da e, bir şeyin davranışçı olarak öğrebilmesi, e, yani e, deney anal yöntemleriyle. Yani, çünkü bir şey öğretmeye çalışıyorsun. Acı diyeceğin cisimlerle ayırmayı öğretmeye çalışıyorsunuz. Ve mesela mantılar gibi olan 100 bin deney yapıyorsunuz, 100 bin trial yapıyorsunuz çok Deneme yapmamız gerekiyor ve bunun sonutunu bir e, ayırt etme e, yeteneği değil. ortaya çıkıyor. Ama bunu tamamıyla e, deneyi yanı bile yani davranışçı protokollerle öğrettiğimiz için bunun tam olarak bir e, bilişimsel yani daha üst seviyeden bir bilişim olmadığına dair de bir e, kanıksama ortaya çıkabiliyor. Yani bunlar çok aslında çamurlu sular yani Hı. orada yani hangisi davranışçı, hangisi bilişimci öğrenmek e, yani onları ne zaman birbirine ayırabiliyoruz ne zaman birbirine ayıramıyoruz zor bir konu ama yani Hayvan bilgisinde sürekli olarak ortaya çıkan problem budur. Yani gözlemlediğim yeterli. Hayvan gerçekten bilgisel bir süreçten geçip işte bir anlam yüklediği bir kavram mı ortaya koyuyor. Yoksa daha önceki belirli uyarı ve hareket ve ödül ya da ceza protokolleri sayesinde böyle çok basit pavlovcu ya da vatsoncu bir öğrenme gerçekleştiği, kurallı bir kurul kalabiliyorsunuz. İşte burada hani şu örneklere bakınca, yani ağaçlara yazdığı için yeni gösterdikleri resimler tüm de yeni resimler. Hı hı. Yani eski resimlerin tekrarı değil. Burada çok e, belki emin olabiliriz şundan ki e, güvercin bunun farkında değil bir ağaç gördüğün. Evet. Ama iç mekanizmalar bir şekilde o yapıyor ve o şeyi üretiyor. E, o tepkiyi üretiyor. Ama o iç mekanizmalar bu ayır becerebiliyor. Önemli olan bu. Evet. <gülüyor> şey miyim bu arada? Şimdi bak, herhalde Kavram dediğimizde biraz farklı şeyler söyleyebiliriz. tabii. Tamam Şimdi kavram dediğimizi genelleme değil de sadece. Kavram Hı. genelleme de yapar. Ama kavram genelleme değil. Şimdi bu deneylere benzer daha üst primatlarda yapılan neneden bir bilsin de. Köylerin 19.30'un sonu basit başı yaptığı şenmanzelerle olan deney var. İşte çubuklara koyarsın şenmanzelerle çubukları görür çubukları alır ve muzlukta alanı indirir. Şimdi Evet alet kullanıyor gidip genelleme yapıyor, kavrama sahip diyor. Ama şöyle bir şey yapıyorsun. Çubukları kenara koyuyorsun. Mamununun içeri geliyor. Çubuğu görmediği için asla asla şaka şey çubuğun da nerede olduğunu biliyor orada. Orada söyleyeyim. Evet ekstra deneylerde yaptılar şey. Asla aklına yani neyse. Şöyle bir şey gelmiyor. Ben gideyim, çubuğu alayım, getireyim, bunu yiyeyim. Mesele bu yani kavram dediği şey biraz bu. Yani kavram dediğin o bir kere bu e, dolayımsız algı alanın dışına çıkabilen bir şeydir. Tabii ki tamır, tabii ki tamır. Hayvanlarda muhakkak önemli beyni var en başta yani. Problem çözecektir. Tabii ki yapacak. Bunlar, yani bence bunda çok, çok büyük bir şey yok. Ama kavram dediği bize <gülüyor> Bize bizzat bu e, dolayımsız algı alanımızın dışına çıkarabilen şeydir. Onlar zincirlemelerdir, genellemelerdir. Ama bu bence biraz da bu biraz e, formal mantığın bize öğrettiği kötü yani. Yanlış öğrettiği bir şey. Yani sanki kavram dediğimiz şey böyle sadece bir takım e, nelerle, genellemelerden ibaret olur. Böyle hani <gülüyor> şey, e, specius gibi dediğimiz şey var ya, cins mantığı içinde daha yani, Öyle bir şey değil ama. Yani bu bu kavram olduğunu göstermiyor mu? Tamam genelleme yapabiliyoruz. Yani, evet. ee, yani senin kavram olarak e, tanımladığın şey doğru, farklı. Ama buranın özü şu. Bir, hani tavsiye bunun tartışması işte yani, yani e, milyonlarla değişik bir masa varken, dünyada değişik bir işte, ağaç varken onların nasıl aynı şey olduğunu ayrılığına varabiliyoruz. Tek bir şey çatı altına toplayabiliyoruz. Yoksa evet, hiçbir formülasyon, hiçbir şey, e, kurallar bütünü, bütün ağaçların, aynı bir bir ağaçın ağaçı olmayacağını bize tanıtacak e, şeye sahip değil. Yani o kadar detaylı açıklama şey yapacağım onun için değil. Önemli olan onun ağaç olduğunu, o gruplama yapabiliyor olması. Yani o çerçeveli bir kavram e, olarak söylüyorum bunu. Tabii yani e, değişik şekillerde tanımlanabilir kavramlar. Ama önemli olan burada işte yani ben her katon yaparken onu e, şey yap istiyorum. Onu bunlar da yapabiliyorlar, hayvanlar da yapabiliyorlar. Yani şunu yapmıyorlar. Şöyle şu, <gülüyor> şu şekli ezberleyin ya buna benzer şekilleri ezberleyin demiyorlar. O şekilde hiç alakası olmadan yani şöyle bir şeyde kalktı. evet burada ağaç var diye diyebiliyorlar. Yani bu bir yetenek, özel bir yetenek. Bu bir makyana yapabileceği bir şey değil mesela. Şeyde. Bak, muhakkak yetenek, ama ben şunu diyorum. Sen güvencin körse, ağaç kavramı, senin değişin ağaç kavramı edinemek. Doğuştan kör ve sağır insan, ağaç kavramına sahip olabiliyor. Yani en üstelik yeri var. Epey var, yetiştik Anlayabildin mi? Fark bu yani. kavram biraz bundan bağımsız bir şey. E, kavram değil mi? E, kavram kardeşli harbi. <gülüyor> ha yok yani çünkü yani, hep aynı. E, bir şey de <gülüyor> Burada bir genelleme yapıyor ama <gülüyor> genellemesi değil. Şey yok var. hayır. İstiyoruz yani çünkü tam petroloğuda anlatmaya çalışıyordum yani bir <gülüyor> ağaç anlamı var yani ağaç denildiği nesne var. Anlamı yok orada diyorum. Senin güvertenin körse hayatta böyle ağaç diye bir şey aklına gelmeyecek her. Gelecek mi? Gelse de bilemeyeceğiz. <gülüyor> bizim... <gülüyor> hani... O biraz counterfeit olur. Şimdi kalkıp gelse de söyleyemez derse o zaman gibi konuşmamız gerekiyor. E İnsan... İnsanın kullanabildiği başka bir araç var. Sen onun sayesinde görmese de ağacı kavramı sallaştırabildiğini anlıyorsun. Örgünde nasıl test etme şansın yok? Nasıl söyleyeyim? Orkya'da olmadığını söyleyemezsin. Evet. Yani diyor Klaus'un o zaman söylediğini söylüyor ki insan en üstün yaratıktır. Niye diyor? Çünkü şey, bak, şey, şey, bir şey teşekkür eder. Kavram sözcüğünü dağıtık şey. atalım. <gülüyor> Ama demek istediğim anlaşılıyorsa ha, yani burada anlatmak istediğim şey anlaşılıyorsa kavram sözcüğünü geri çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama anlatmak istediğim şey sanıyorum anlaşılıyor yani. Genelde ne yaptırdın? Yani bir çevresi bir tavrıman yapacak. Şey. Evet. Bu tanıma işte bir ezbere dayanmıyor. <gülüyor> bir formülasyon sokulamayacak bir tanıma. Yani bir bilgisayar bunu yaptıramazsınız. Başta bu formülasyon, bilgiye almanın karşılaştığı sorunlara değinirken, bir deney düzenini gözlemcisinin bozmasından vesaire almak. Gene aynı soruna karşı karşıya değil miyim yani? Hani Hayvana da, Allah bu ağaç diye ben biraz farklılık bulunmuyor gibi bir anlamda yani. O deney düzenini yani hayvanı bir şekilde bozmuyor. Ya o, ben başta söylediğim gibi alper değişti çemberlular de değil bunlar gerçekten e, yani çok net bilgilerimiz var ama bu bilgiler değerli bilgiler ve değerlendirilmemiz gerekiyor yani büyük ihtimalle bize çağırış bunu gösteriyor ki belki başka açıklamalar bunlar gibi ama işte şu örnekler daha bunu çok fazla örnek yaparım burada yandığı bir tanesini aldım i̇şte çember örneği mesela yani o kadar değişik türlü çemberler e, gösteriyorsun ki hepsinde o çember e, ve derdiklik ileri biliyor. Bu bize bir şey gösteriyor. Yani bir anlam, ama bu anlam bilinçli bir anlam değil. Mesela bunun, bu örneğin belki en önemli şey bu. Ee, anlam dediğimiz şey, bizden doğan bir şey değil kendi başına, daha öncesinde var olan bir şey. İkinci bir tartışma aslında firma bir işimde yani Alman çalış çalışmalı çalışırmalı diyenler yani sadece ee, müdahale olmadan gözlem işleri çek diyenler bu değerli ya da kontrollü deneylerle işte ee, kafeslerde çalışırlar yani Thomas yapıyor bir ton falan. Spesifik olarak Gürci ne yapıyor yani deneyde ki anlıyor musun ağır Şimdi işte eğer ağır tanırsa ağır cesim gösteriyorlar tek olarak gösterdiği ağaçlarda bu e, o, ağaç olan ve olmayan resimler gösteriyorlar. Ağaç olan resimleri tıklarsa yani bir tane gösteriyorlar. Ağaç olan tıkladığı <gülüyor> zaman bir tane tıklıyor olarak. Bu uzun bir eğitim resimler geçiliyor. Sonra daha e, hiç görmediği yeni resimler gösteriliyor. Ve onların büyük çoğunluğunda ağaç olanı tıklıyorlar. Yani Diğerlerine benzemeyen resimler. Meclis hocam bu güvercin ve yumurta kaz olayı düşünürsek bu güvercide aynı şeyi yapsak yumurtayı kaldırınca geri mi dönecek? Valla işte birçok hayvan yapıyor. Güvercin yapıyor bilmiyorum ama yani birçok hayvan. Ki, o bir örnekti de birçok. Güvercin de böyle otomatis ettiği bir çok hareketi var. Kazınki yandığı bir örnekti yani. hani Biraz tam bir hayvan oldu. Şimdi bunun o kadar çok örneği var ki. Bu işte, işte bir uyananlar bir şey olan. Şimdi biliyorum ama yani güvercinin Barda kullanılamaz bedeniyle <gülüyor> olamaz mı? Çünkü, Çünkü o, yapan, o öğrettiğinizde, en evet. yani <gülüyor> öyle Orhan Sultanlara öğrettiğimizde ne kavram oluşuyor? Çubu anlıyor bana. Yani kullanabilmeyi oluşuyor değil mi yani? Olabilir. Yani ağaç oluyorsun. Ağaç mı? Mesela şey bu hiç e, gerçek hayatında ağaç görmemiş güvercinlerle de yapıyorlar. Onlar direklerini falan da ağaç olarak işaretliyorlar onlara biraz daha değişik. Ama yine benzer nesplere, ağaca benzer, elektrik sireyi, işte birkaç daha değişik nespleri dönüşme onları diyorlar. İşte mantık, bu da çok şey e, tartışma olacağı için çok şey değil mi? İşte, nedir? Bir şey ya A'dır ya A değildir. Bize mantığın kuralı olarak e, öğretilir. Ve bu işte insanla da özgü bir şeymiş olarak çünkü genelde ya da A B eşittse B C eşitse, A C eşittse bu çıkarım biz yapabiliriz bu mantıksal bir çıkarım. Bu her ikisinde hayvanlar yapılıyor, bunu biliyoruz. Eğitim zaman yalnız. Bu eğitim sadece çok uzun bir şey, süreç e, gerekiyor. <gülüyor> bu da ilginç bir şey. Açmak fili chimpanzeya karşı açmakla ilgili olarak öğretiliyor. Yani bir açmak işareti var kapıyı gösteriyorlar. O açma işareti. Eğer kapıyı açmak istedik. Açmamız isterse şempaze gidiyor. O şey açma işaretine dokunmuyor. Sonra bunu bir kitabı veya çekmeceyi açmak istediğimiz zaman da e, aynı açmak işaretini işaretliyor. yani bir analoji kullanabiliyor. Analoji çok önemli bir şey. Zekanın belki temelinde olan bir şey. Yani bizim bildiğimiz insan, veki insan demek daha çok analoji şey yapabilir. Yani bir yerde bulduğu bilgiyi başka bir yere adapt edebilen insan tanımlarından bir tanesi etmeli. Ve bu da şempanzelerde görünebiliyor. Bunlar dediğim gibi biraz da genişletmek için şey yapalım. Her bir yüzden uzun uzun düşünebiliriz. Ama bilinç dediğimiz, akıl dediğimiz şey insan dışındaki daha ife yaratıklarda daha ne şekilde var bildiğini görmek bize bizim e, kendi aklımızın sınırlarını göstermesi bakımından yararlı edecektir. Şimdi e, şempanzeler sözcük öğretilebiliyor. Ama dil öğretilemiyor. Bu arasındaki fark çok önemli. Yani iki yüz ile sözcük öğretebiliyor ve burada çok uzun sürüyor bu tür deneyler. 10 yıl falan, 5 yıl, 10 yıl eğitiliyor bu şempaseler. Sonuçunda işte iki yakın sözcük öğretebiliyor. Ama değil, değilse öğretebiliyor. Belki deneyler yetensizdir. Bu konuda tenkinli olmakla yarar var. Ama çay